Dünya dış dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Herkese merhaba Bugün benim için çok mutlu bir gün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 devamlı olarak e, ayda bir kere iki kere anaokulumda çalışıyorum. Çocuklarla birlikte olunca da gribe yakalanıyorum ve bu sefer gene gribim. Evet. O yüzden özür diliyorum. Çok geçmiş olsun için. Özür dileyecek bir şey yok. Senin iyi olduğun bir zamanı seçmedik belki biz ben daha çok özür dilemeliyim. E, şöyle e, şimdi Seda ve Dilek e, nasıl tanıştınız? Nasıl bu işlere kalkıştınız diye tek tek soracağım. E, önce Dilek'ten başlayalım. E, belki yorulursan e,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 Ben kendimi tamamen ona programlamıştım. Hiç biberon bile almamıştım evde. Ee, hazırlamamışım yani bütün, her şeyim tamam zannediyordum. Bir baktım eksiklerimin içerisinde bir biberon var ve bebek de emmiyor. Ney var? Ve mama vermek zorunda kaldım. Ee, mamaların işte mamanın içerisinde soylesikini var. Ve GDO'ların tam tavan yaptığı Türkiye'deki en çok tartışmaların sürdüğü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 Ve Deniz'i çok arman arkadaşımızdı ve permakültür diye bir şey var dedi eşimle bana Bizde böyle gerçekten hani siz bir de ben geçmiş olarak tırmanışçıyım Tırmanış yapıyorum Küçük çocuklara şimdi öğretiyorsun evet. tırmanmayı <gülüyor> eğitim, eğitim veriyorum e, Aynı zamanda Anneleri duvara tırmanmasın diye onların enerjisini böyle harcıyorsunuz galiba <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor>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 Kız. Kız. Ne olacaksın Kızım. dedikleri zaman doğa ve çocuk öğretmeni olacağım <gülüyor> Güzelmiş, harika ve onlara geçen sene e, İlknur'la birlikte kompost atölyesi yaptık ve Solucan e, İlknur Urkun'la birlikte Evet da bir benim konuğum için... oldu, ee, İlknur'u tanırlar bir dinleyiciler eğer hatırlayan varsa muhakkak hatırlar ee, Arılarla ilgili harika bir program yapmıştık İlk Nur'da.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 E ne oldu sonra? E, kaybettik içinde Oo. yok oldular... Yeniden bu bahar bu sefer kışın başlatmayalım da yine baharda başlatalım ve dışarıda başlatalım istedim. Evet. Şöyle Şimdi, hmm. e, Ayın 5'inde 5 beş Nisan'da İknur'la bir atölye daha yapacağız. Onun arkasından <gülüyor> biz bir daha başlarız. Yeni solucanlarınız birlikte. olacak. <gülüyor> e, çok güzel. E, bu e, Aklıma şey geldi. Ev hayvanları, kedi, köpek tabi solucan da dahil bence. E, onlar insana ve çocuklara ölümü e, anlatmaya da yarıyorlar. Çünkü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 Like a cold sun, won't you come? Wash away the rain, like a cold sun, won't you come? Won't you come, won't you come? Stuttering, calling them, steal the warm wind, tired friend, times are gone.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 Sua sure.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 Şehre yararlı bir şeyler yaparım diye düşünmüştüm. Dileğe de soracağım ama senin de bir eşin var, var. ve onası bakıyor diye bunu onu da katalım işin için. Çünkü bir evin bir üyesi, ailenin üyesi. Ben bunu yapmayacağım, şunu yapacağım falan dediğinde <gülüyor> diğeri de ister istemez etkileniyor tabii. Zaten biz beraber permakültüre giriş kursuna gitmiştik. Yok, ben işi bırakma kısmından sözü. O yazıyorum. şu an e, ya o şu an e, bir mimar kendisi.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 sağlıklı yemek konusunda dikkat ediyorduk. Ve bu konularda eşim de gayet dikkatli. Gayet birbirimiz anlaşarak gidiyoruz. Bu çok iyi. Yani hiç mesela maydanozla dereotunu ayıramayan çok insan var. <gülüyor> yani benim babam öyleydi mesela. <gülüyor> hani Maydanoz al dediğim zaman hangisi maydanozdu hangisi dereotuydu. Böylesine şehirli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 Falan. Hı hı. Ama bazı şeylerde zorlamakla olmuyor. Hı. Sonuç olarak permakültür permakültür olarak evet, galiba insanlar kaldı. İnsanlar kelimeden korkmasınlar. Ee, gerçekten içeriği çok güzel ve bir güzel bir sistematiğe oturtulmuş bir şekilde. Ee, sürdürülebilirliği kendimize yetebilirliği ciddi anlamda. Çünkü bu sistem şunu söylüyor. Bir sistem kuruyorsunuz ömrü boyunca kendine yetebiliyor. Sonra yok olduktan sonra kendini yeniden yaratmak için enerjiyi de o sistem içerisinde döndürmüş oluyorsunuz. Yani öyle bir sistem kuruyorsunuz ki hepsi bütün bir şekilde kendini var ediyor.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 Ee, bir takım yeni hayat tarzları benimseyip onları bize yolladılar. Yani i̇thalattan kar şeyim e, kastim bu. Ee, hı hı. Biz onlar gibi olmaya öykündük.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 Without me Society Crazy and Hope you're not lonely Without me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 Society, crazy Andy. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy Andy. You're not lonely 94.9 Açık Radyo'dayız, bir programındayız. Radyosunu şimdi açanlar olmuşsa İstanbul Permakültür Kolektifinden Dilek ve sedayla ile Sohbetimizi sürdürüyoruz Soyadlarını da söyleyeceğim Yalçın Demiralp Dilek'in soyadı Benim öğrenmem imkansız olduğu için Elimin içine yazdım Oradan <gülüyor> okuyorum Seda'yı tanıyorum Seda Ergazi Şimdi bize anlattılar Kendileri nasıl bu işle tanışmışlar Daha önce neler yapmışlar Ve İstanbul Permakültür Kolektifi de Baya böyle heyecanlı işler yapıyor Bir sürü atölyeler çalışmalar Şimdi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 Panik yapma örgütlen hani e, bir araya gelmesi bu topluluğun oluşması çok hoşuma gidiyor. Çünkü insanlar kursta sadece öyle kurs bitiyor ve dağılıyorlar değil. Arkadaşlıklarını sürdürüyorlar bize destek yapmaya devam ediyorlar. Evet, bu şekilde gelişiyor. Gerçek bir şey bu çünkü. Gerçek bir şey evet evet. evet. Çünkü hayati bir şey aynı zamanda da. Hı hı. Birbirimize herkes, ihtiyacımız var. Herkes aslında doğayla doğasıyla uyum içinde olmanın özlemini yaşıyor. Dışarıda şekillenmiş olan neyse ondan biraz hoşnutsuz ve onu dönüştürmeye çalışıyor. Yani onu yok etmek hem mümkün değil şu anki durumda hem de yok etmek gerekmiyor. Yani yok etmek değil yapmak üzerine sizin çalışmanız. Dilek sen ne diyorsun? Daha neler yapacaksınız? Biraz bize önümüzdeki aylar ve yıllardan söz eder misin? Dilek.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 Şimdi sizinle konuşurken arkadaşlarımızdan mesajlar geldi. Evet Sayfadan, istersen sözel et onlardan da. İstanbul Metro Türk Facebook üzerindeki sayfasından Ece Boran Enginariskut dinliyoruz demiş gibi meşayet koymuş yanına ve bana özel bana vesilede özel mesaj göndermiş Devrim Nasipoğlu. Kızlar Melda'nın bir programını dinliyorum çok mutlu oldum sizlerin hikayesini oradan dinlediğim için.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 Emret Değirmenci ile birlikte topluluk oluşturma üzerine bir eğitimimiz var. Onun arkasından biz bir başka şehre gidip permakültüre giriş kursu vermek istiyoruz. Biz de eğitimci eğitimine katıldık ve artık bir yerden başlamak gerekiyor diyoruz. Ee, onun ardından Owen'la birlikte işte yapacağımız 3 ayrı atölyemiz olacak. Ve bunlar hakikaten çok önemli atölyeler olacak. Çünkü özellikle Holistic Management'da e, hayvancılıkla uğraşan ve hayvanları e, dışarıdan besleyen insanların yani e, bir yerlerden yurt dışından mesela yiyecek getirip besliyorlar hayvanları. Hı. Ve onlara e, paketlenmiş yemler veriyorlar. Halbuki onun da sistemin içerisine katarak bütüncül bir yaklaşımla Toprak, hayvan, bitki sistemini oluşturup kocaman bir bütünün içerisinde her şeyi yapabilmek mümkün. Evet. Bununla ilgili güzel bir eğitim Bu oldu. ne zaman hemen kulaklarımı diktim bu bize uygun geldi. Bizim de atlar var. Onun için soracağım belli mi tarihi?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 İçinde senin kimya bilgin de tabii e, ona seferber olabilir yani öyle gıda mühendisliği gibi işte kimya bilimi gibi şeyler e, bir takım yemek hazırlıkları var. Halbuki herhalde hayvanın en çok ihtiyacı olan şey sağlıklı bir topraktan gelen e, canlı gıdalar yani. <gülüyor> Ve hayvanın da bir çıktısı var yani hayvandan da elde edilecek bir çıktı var. Hı hı. E, on, biz o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 PDC dediğimiz hmm. bir kursumuz dağılacak. 1 ile 20 Ağustos tarihleri arasında. Evet. Şimdiden bayağı dolmuş program. Bunların hepsini görebilecekler. Herkese herkes bir kenara not düşsün diye evet. özellikle söylüyoruz. Harika. Sizin ama blogdan perma... Neydi? Permist blogspot.com blogspot.com'dan ve Facebook'taki İstanbul Permakültür Kolektifi başlıyor altında. Twitter'da evet. var. O da ee, var. Yeni... <gülüyor>